Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne sadece 7 gün kaldı. Son balina avcısı gemisi de Japonya'ya döndü. Balina avı karşı takdiristler bütün sezon boyunca Japon balina avcısı filosuyla çatıştılar. Balina avcılarının bu eylemler sonucunda 70 ila 80 milyon dolarlık kayıpları olduğu açıklandı. 2008 yılından beri Japon balina avcısı gemileri 680 balina öldürdüklerini ve bu sayının 765 ila 935 arası olan hedeflerinin altında olduğunu belirtti. Avcılar hedefleri tutturamamalarının nedeni olarak da aktivistlerin eylemlerini gösterdiler. Bildiğiniz gibi balina avı 1986 yılında yasaklanmıştı. Bununla beraber yasağa karşı gelen Japonya, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerle yasak yanlısı Avustralya gibi ülkeler arasında tansiyon yükseldi. Avustralya konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımakla Japonya'yı tehdit bile etti. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu Haziran ayında FAS'ta toplanacak bakalım bu tip Balina avcılığının önüne geçebilecekler mi? Şehir sokaklarının aydınlatılması konusunda devrim yaratabilecek bir deneye Fransa'nın Toulouse kentinde imza atılıyor. Yayaya özel olarak hazırlanmış kaldırımda yürürken 50 watt kadar enerji üreterek yerdeki minik lambaları ve sokak lambalarını yakabiliyor. Üstelik bunu yaparken en ufak çevre kirliliğine dahi yol açmıyor. Yayalar kaldırıma döşenen 65'e 65 santim e 65 boyutlarındaki plexiglas tabakalarına bastıklarında Plakalar 1 cm kadar kayıyor. Bu kayma hareketi ve adım atılırken ortaya çıkan minik sarsıntılar jeneratör tarafından elektrik enerjisine çevriliyor. Bu enerji de aydınlatmada kullanılıyor. Kaldırımdaki özel düzenek daha önce pistte dans eden insanların enerjisiyle üretilen elektrikle kısmen aydınlatılan Gece Kulübü projesinde de kullanılmıştı. Şirket bu sistemi havalimanları, garlar ve ticaret merkezleri gibi kalabalık yerlerde Öncelikle kurmayı tasarlıyor. Böylece insan enerjisiyle elektrik üretilecek gibi görünüyor yakın zamanda. Bolu İl Özel İdaresi'nce Abant Master Planı kapsamında Abant Tabiat Parkı'nda ve gölün çevresinde yürütülen yolun yükseltilmesi, genişletilmesi ve gölün su seviyesinin yükseltilmesi ve yavru Abant Gölü'nün oluşturulması çalışmaları çevrecilerin tepkisine neden oluyor. Çevreciler yapılan çalışmaların Abant'ın doğal yapısını bozduğunu söyleyerek çalışmaların durdurulmasını istiyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Okan Külköylüoğlu, Abant'taki bu tahribat ve çevre bozukluğu açıkça görülebiliyor. Habitatın hassas olduğu bölgede o kadar farklı tahribat olmuş ki göl suyuna zarar gelmiş, akarsuların giriş çıkışına zarar gelmiş, gölü besleyen derelere zarar gelmiş, göl içinde ve dışında Hayvan ve bitki topluluklarına ve diğer canlı türlerine epey bir zarar gelmiş ve gelmeye de devam ediyor diye konuşuyor. Abant'ta en büyük zararlardan bir tanesinin kıyı şeridinin kalmaması olduğu da ayrıca belirtiliyor. Verilen zararların telafisi mümkün olmadığı için projenin bir an önce durdurulması gerekiyor. Geçtiğimiz gün Lüfernesis'in korunması ile ilgili kampanyadan sizlere haberdar etmiştik. Kampanya daha başlarken ilk kayaya tosladı. Bildiğiniz gibi balıkların yumurtlama dönemi nedeniyle Türkiye'nin karasularında balık avı yasağı başladı. Fakat Tarım Bakanlığı Ege Denizi'nin uluslararası sularında gırgırlarla yapılan av mevsimini 15 Haziran'a kadar uzattı. Lüfer'in yanı sıra Torik, palamut, Orkinos dahil pek çok balık türünü etkileyen karar balıkçıları şok etti. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı ve kendisi de Gırgır Teknesi sahibi Uysal kararı felaket olarak nitelendiriyor. Çünkü tam o dönemde palamut, Torik Ege'den Karadeniz'e geçiyor. Üstelik balıkların havyarlı yani yumurtalı zaman o hassas dönemde avlanmak, gebe koyunu kesmek gibi bir şey olduğu için bu iznin zararının ne derece büyük olduğunu balıkçılar da biliyor balık varlığı açısından son darbe olan bu karar da hemen durdurulmalı. Bugünkü programı güzel bir haberle bitirmek istiyorum. Bir termik santralin daha lisansı iptal edildi. Çeşitli çevreci kuruluşlar daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Tufanbeyli Termik Santrali'nin lisansının iptalini taleb ettikleri bir başvuru yapmışlardı. Fakat buna ne yazık ki red cevabı alınmıştı. Daha sonra bu red cevabının iptaliyle ilgili olarak bir dava açtılar. Sonunda Ankara 3. İdare Mahkemesi bu davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Her gün yeni bir santralin iptal haberlerini vermeyi diliyoruz. Siz de kirli enerjiye karşı mücadelede yer almak istiyorsanız nuklear.greenpeace.org adresine girin, Nükleere hayır Güneşe ve rüzgara evet deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 7 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi